Demirci Hamit Ağa'nın, yine Demirci, buralarda erkekse eğer, isim ve meslek konusunda da dededen öteye pek kaçarın yoktur. Torunu Hamita, karşısındaki adamı üç soluk süresince buruşuk buruşuk baktıktan sonra, ''Sarıdan yapılma kazmayan küreğin ne edeceksin bakan minmeten mi?'' deyiver hele. Böyle iş mi oldu? Taşa vursan üçünde yıllıklanır, kürek dersen aşağıma denilir. Benim emeğime senin parana yazık değil mi?'' Dedi alaylı alaylı. Sarı dediği bakır çinko alışımı bildiğimiz pirinçti. Adam sağdan soldan, belki de ilçedeki hurdacıdan, eskiciden kaşık, havan, tokmak, bir şamdan, kırık bir kampana, pirinç namına ne bulduysa keten bir çuvala toplayıp getirmişti. Kemer tokasıyla birkaç süs eşyası bile vardı. Çuvalın içeriği on kilo kadar çekerdi. Kazmayı da, küreyi de yapmaya yeterdi. Seksenine merdiven daymış olan demirci, bu suratsız erikli olduğum olası sevmezdi. Boşnutsuzluğu adamın huyundan, suyundan, vaktiyle ters giden bir pazarlığın çirkin sözlerle yamanmasından değildi. Bu adam, demircinin çocukluğundan beri aynı gösterirdi. Bir gıdım yaşlanmamıştı. 120 yaşında olduğu söylenirdi ama... Şu an kendinden bile genç gösteriyordu. Ağzındaki dişleri hala eksiksiz ve pırıl pırıldı. Hacı Hasan köyünün yukarısında, tepedelen çamının dibinde ormanın bittiği düzlükten gelin kayası uçuğunun başladığı yere kadar uzanan geniş bir arazisi vardı. Arazinin ormana yaslandığı sınırda, termat çapma evinde demirci kendine bildi bileli tek başına yaşardı. Çoluğunu, çocuğunu, Varsa eğer, torunu Tomar'ını kimse bilmezdi. Kasabaya binde bir, o da işi olunca inerdi. Bazen de kasabayla hiç iş olmazdı. İçinden at arabasıyla tıngır mıngır geçer, doğrudan ilçeye. Ürününü satıp evinin geçimi için lazım olan ötebeli almaya giderdi. Demirci, adamın suskunluğuna ve fikrinden tasvir sızdırmayan taş gibi suratına bakıp bakıp hepten sinirlendi. Ve hem kolay değil bu iş, buna kalıp hazırlayacaksın, sarıyı ocakta kalıba dökçen örse dök şekil şemal vercen diye sıraladı. Safa açtan olacak, çivet çeksen çivisi bile sarıdan olacak demirci, dedi himmet ağa bana masal okuma edasıyla Hamit ağanın sözünü keserek. Golay iş olmadığını biz de biliyoruz, lakırdının başında derine neyse veririz demedik mi? Beceremeyeceksen ilçedeki demirciye gidelim. Lakırdın eder kısmı umurunda bile değildi. Ama beceremeyeceksen kısmı demircinin, Himmet ağayı bir çaydanlık suyu kaynatacak miktarda kolörü barındıran bakışlarla iki soluk boyunca pis pis süzmesine neden oldu. Gönlünden okkalı bir küfür savurmak geçmesine rağmen, ek bir iki solukluk süreyi de dilini toplamak için harcayarak, ''Tamam Himmet ağa yaparız.'' dedi. ''Nasıl istersen.'' Üç gün sonraya sabahına gel al. Ederi de 12 akçe. Zayıf, sırım gibi bir adamdı. Ellerini dizlerinden çözerek ağır ağır ayağa kalktı. Daha uygun bir benzetme ile totem gibi yükseldi. Gözlerini demirciden bir an olsun ayırmamıştı. Demircinin ensesindeki tüylerin ürpertisi ancak adam oturduğu tahta sandalyenin arkalığına astığı keçi kılından dokunmuş heybesini el atmak gibisinden İnsanca bir hareket yaptığında yatıştı. ''Anlaştık demirci.'' Dedi adam muhatabına bir kez daha bakmayıp heybeyi omzuna atarak kapıya yönelirken. Lakin eşeğe gelince durakladı. Dönmedi. Omzunun üzerinden geriye konuşarak bu sevimsiz muhabbeti noktaladı. ''İki gün sonra akşam ezanın ardından şöyle bir uğrarım. O zaman bittiyse eğer üç akçe fazladan alırsın." Demirci ikinci gün akşam ezanına iki sarımlık cigara içim kadar süre kala bitirmişti işi. Namazdan döndüğünde ise ihtiyar, dükkanın önündeki ağacın altında, köyün bildiği yegane yani mobilya türü olan ve etrafta bolca bulunan tahta sandalyelerden birine oturmuş onu beklemekteydi. Kendi gibi sızkı hata ağaca bağlamış, Ağzına geçirmiş yem torbasının içindeki kuru nevaliyi sakin sakin kemirmekteydi. Bakışlarını kenetleyip başlarını hafifçe eş zamanlı eğerek soğuk soğuk selamlaştılar. Demirci, dükkanın hiçbir zaman kilitlenmeyen kapısının karanlığına girerek kayboldu ve iki soluk sonrasında ellerinde marifetleriyle dışarı çıktı. Tek kelam sarf etmeyen mağrur bir ifadeyle küreyi ve kazmayı uzattı. İhtiyar çabucak ikisini de inceledi. Onaylarcasına başını salladı ve muhtebeyatında işin bedeli bulunduğu boynundaki keseyi çıkararak demircinin avucuna bıraktı. Demirci akçeleri saymayı bitirdiğinde kazma ve küreyi beraberinde getirdiği çuvala koymuş, topuğu ne kadar dürterse dürtsün, yularını ne kadar çekiştirirse çekiştirsin Fiziksel zorbalık, tempoyu ve güzergahı kendi belirleyen, menzili adımlamak haricinde kalori harcamak babında sadece sinek kovmakta ustalaşmış kuyruğunu devindiren uyuz atını atlayıp çoktan yola koyulmuştu bile. Yaşlı adam yarı yoldan öte düzlükler bitip yokuşlar başladıktan sonra mecali gevşek atını yedeğine alıp yularından çekiştirerek eve vardığında hilal ait tepeye neredeyse varmak üzereydi. Ezelden yorgun hayvanın koşumlarını çıkarıp tımarını tamamladıktan sonra kazmayla küreği omzuna, gaz lambasında boştaki elini alıp evine uğramadan doğruca ambara yöneldi. Ev, ağıl ve ahır birbirine bitişikti ama ambar bu üçünden epey uzaktaydı. Himmet Ağa'nın soyu uzaklardan gelip bu toprağa ilk yerleştiklerinde sonradan ambara dönüştürdükleri taş yapı zaten oradaydı. Ne amaçla? Kimler tarafından yapıldığı bilinmiyordu. Yıpranmış, tuhaf motiflerle bezenmiş taşları epey eski oluşuna işaret ediyordu ama sağlamdı. Hatta sapasağlamdı. Gelişlerinin ilk gününde hayvanları oraya bağlamayı yeltenmişlerdi ama atlar adeta çılgına dönmüş, koşumlarının demir parçaları, nalları ince, tiz bir sesle vınlamıştı. Ayrıca içeriye sokulan demir bir eşyanın ağırlığı neredeyse dört katına çıkmıştı. Himmet soyu daha ilk günden o taş yapıdan uzak durdu. Fakat sonra keşfettiler ki oraya zahire çuvalları ve kışlık erzak koyulursa eğer fare ve börtü böcek için önlem almaya kesinlikle gerek yoktu. Böylece o taş yapı ambar olarak kaldı. Himmet Ağa aslında demircinin zannettiğinden çok daha yaşlıydı. Demirci Ahmet'in çocukluğunda 120 yaşındaydı ve o yıllarda rakamları karıştırdığı için sonrasını saymayı bırakmıştı. Soyunun bu araziye göçen kısmının tek erkek evladıydı. Ablaları, onlar bir kan davası güdümüyle daha buraya göçmeden kopup geldikleri diyarda evlenmiş ve unutulmuşlardı. Baba Himmet daha çocukken apar topar, adı çoktan yetmiş bir savaşa zorla asker yazılmış... Bir daha da dönmemiş. Himmet de evin erkeği olarak anasıyla kala kalmıştı. Himmet de evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmıştı elbet. Ama bu tekinsiz toprağı ondan başka seven olmamış. Kanatlanan atlanan yuvadan uçmuş. Çocuklarının çocukları bile toprak olmuştu. Onlardan sonra gelenlerin ise dedesi Himmet Hanım varlığından bile haberleri yoktu şimdilerde. Herkes tedirgin olmuş. Korkup kaçmış. Mümkün olduğunca işini çabuk halledip ambardan uzak durmayı yayılmıştı ama ümmet çocukluğundan beri severdi orayı. Serin bir kere. Sinek de barınmazdı. Ayrıca demiri bunlatma ve hafifçe birbirine değdirdiğinde tatlı tatlı kamaştırarak dişleri zangırdatma oyunu da vardı. Dizini, dirseğini, oranı buranı fena şekilde yaralarsan eğer sabaha kadar ambarda yap, Yaradan eser kalmazdı. Kendini bildi bileli bir kere bile hastalanmamıştı himmet. Upuzun ömrünün hatırı sayılır bir kısmını bu netameli toprakta yalnız başına geçirmiş olan yaşlı adam hiç dere tüt ambarın kapısına kadar gelmiş olsa da karanlık eşinde bir süre durdu. Ağırdan çıktığı andan itibaren attığı her adımla orantılı olarak bulunaması tizleşen gaz lambası ambarın içine doğru çekilerek eğim kazanmıştı şimdi. Bir an sabaha beklemeyi geçirdiği içinden ama kazma ve kürek elindeyken gece boyunca uyuyamayacağından emindi. İçeri girdi. Lambayı çivisiz geçmelerle birleştirilmiş çatın ana girişine iple bağladı. Sırtındaki keçe yeleğini çıkarıp zahire çuvallarının birinin üstüne attı. Gaz lambasının yakıt tazmısı ışığı kesiyor, zeminde yuvarlak bir gölge oluşturuyordu. Avuçlarına tükürüp, demirden türdeşi gibi toprağa doğru arsız bir güçle çekilmeyen pirinç kazmayı kavradı. Gölgenin sınırlarını ağır ama sert darbelerle deşmeye başladı. Üç gece önce, ay henüz beyaz bir kılçık gibi incecik ilerken, kapının önünde sarma tütüren tüttüren yaşlı adam elmas tarlası gibi ışıldayan gökyüzünü seyrede almıştı. Kayan bir yıldız çarpmıştı o gece vakti birden gözüne. Sayısız yıldız yağmuru, ay tutulması, kuyruklu yıldız görmüşlüğü vardı. Oldum olası geceleri gökyüzünü seyretmeyi severdi. Fakat o gece gözlerinin yakaladığı o yıldızda bir tuhaflık vardı. Kayan yıldız dediğin ufka paralel gitmezdi. Toprağa yaklaştıkça parlaklaşır ya dağların sınırladığı ötesinde kaybolur veya gece şimşeği gibi ortalığı bir an aydınlatacak şekilde patlayıp sahneden çıkardı. Bunun gibi sanki iradesi varmışçasına hareket etmez, üstelik birden yolunu kavislendirerek dönüp çiftliğe doğru da yönelmezdi. Yıldız yaklaştıkça yavaşlamaya, ışığı bulanıp zönükleşmeye başlamıştı ve sessiz bir gölge gibi diğer yıldızların önünden süzülerek, arazinin ve evin üzerinden geçip, ormanın tırmandığı tepenin ardında kaybolmuştu. Bir cigara içimi kadar sonra kurtlar, tavşanlar ve fareler yan yana koşarak, ormanın içinden akarcasına kaçmaya, geceleri kovuğunda gagasını sırtına dayayıp uykusunda bıcırdayarak sabahı etmeye alışkın kuşlar, korku içinde karanlığa kanat gök gökyüzünü bulandırmaya başlayınca, İçgüdüleri yaşlı adama içeri girmesini, yıllardır sürgülemediği kapısını sıkı sıkı kapamasını, çiftesini kucağına koyup evin tek penceresinin önündeki sedire çöreklenmesini fısıldamış ve o da aynen öyle yapmıştı. Gecenin bütün sesleri itince, yaşlı adam aslında sessiz gece diye bir şey olmadığını anlamıştı. Toprağa tutunmuş yaşamlar ölürken, öldürürken, nefes alırken, Sinsizce sürünürken, kovalarken veya kaçarken sesleriyle geceye bir fısıltı verirmiş aslında. O gece o fısıltı yok olmuştu. Rüzgar bile ormanı aşıp tepenin ardına inen musibetten kaçmıştı sanki. Ama hayır, bir ses duyuluyordu aslında o gece. Yaşlı adamın kucağındaki çiftenin namlusundan geliyordu. Ambar'a sokulan metal eşyaların bulunaması gibi. Lakin şu uğursuz gölge tepenin ardına inene kadar hiçbir eşya bu kadar uzaktan bulunamazdı. Belki hep vardı da gecenin fısıltısı içinde duyulmuyordu ve o fıstıtı yitip gidince insan 170 küsürü yaşına gelse de yeni bir şeyler öğrenebiliyormuş. Meğer oturduğun yerden sessizlik taramak kadar zamanı yavaşlatan bir şey yokmuş. Saatler boyunca hiçbir şey olmamıştı. Yaşlı adamı yerine çivileyen de buydu zaten. Ne rüzgar, ne hayvanlar geri dönmüştü. Zamanın aktığına yegane müşahit hilal ayın gökyüzündeki ilerleyişiydi. Lakin tüm tedirginliğine rağmen oturduğu yerde kalmıştı yaşlı adam. Belki de uyumasına engel olacak kadar tedirgin olmamıştı. Belki de gereğinden uzun yaşamak, Can korkusunun uykunun tatlılığının önüne geçmesine bile yetmiyordu. Kim bilir. Gecenin en koyu vaktinde uykunun içinden çekilip de çıkarılmış gibi gözlerini açmıştı yaşlı adam. Ay ufukta batmıştı ve gökyüzü yıldızlara kalmıştı. İyice kıstığı gaz lambası çoktan sönmüştü. Ev dışarıdan daha karanlıktı. İyi saatte olsunlar toplanmış... Karanlığı örterek ıstık çalıyorlardı sanki etrafında. Zaten bir kabustan kaçarak uyanmıştı ama uyanışı başka bir kabusa kapı açmış gibiydi. Yaşlı adamı korkudan tüyleri diken diken olmuştu bir anda. Ama sonradan ayrılığına varmıştı ki duyduğu iyi saatte olsunların ıstığı değildi. Kucağındaki tüfeğin namlusuydu. Vınlaması daha da artmıştı. Evin kemiklerine çakılmış çiviler, Ocaktaki sacaya, maşa, demirden yapılma her şey bulunuyordu. Kapıyı açıp dışarı daratmıştı kendini. Ama dışarıda da ölüm sessizliği. Yaşlı adam kapıyı çekip eşiğe oturmuş, güneşin ilk ışıklarını öyle beklemişti. Hayat günün ile birlikte geri dönmüştü usul usul ve ürkekçe ormana, açıklığa, toprağa, Yine de merkezinde ambarın bulunduğu, yaşayan her şeyi öteleyen o görünmez, netameli daire daha da genişlemiş gibi gelmişti yaşlı adama. Hayat devam edecekse yapılması gereken işler vardı. Yaşlı adam onların peşinde akşama etmişti. Gün yerini geceye bırakıp yıldızlar ışımaya başlayıp sundurmada cigara tellendirme vakti geldiğinde ise evin karanlığı içinden yayılan iyi saatte olsunların ıslığı, Yine her şeyin içine etmişti. Gün boyu kesilmemişti o ses aslında ama güneş batar batmaz açıklığa ve ormana karanlıkla birlikte o sinir bozucu sessizlik örtü gibi yine serilmişti. Eşiği geçip içeri girmenin de dışarıda olmanın da hiçbir cazibesi yoktu. Eskiden olsa gider ambarda yatardı yaşlı adam. Ama artık içten içe bu musibetin kaynağının orası olduğunu hissediyordu. Orada, ambarın içinde... Zeminin altında bir şey vardı. Demirin, dünden beri iyice artan bir güçle neredeyse parmakların arasından kurtulup saplanırcasına toprağa çekildiği nokta. Ana girişin tam altında. Hep vardı zaten. Ama işe yaradığı için, ama altından uğursuz bir şey çıkacağından korktuğu için şimdiye dek girişmemişti. Lakin çürümüş bir diş bedende neyse ambardaki musibette oydu artık. Çıkarılması gerekti. Yaşlı adam karar verdi. Ertesi sabah önce ilçeye inecek, sonra da Demirci Ahmet'i ziyaret edecekti. Kazma, Demirci Ahmet'in tahmininden dayanıklı çıkmıştı. Kürekte de fena değildi. Herif neden uysuz ve kibirli olsa da işin ehliydi. Zaten bu yüzden ilçedeki Demirci'ye değil de ona vermişti işi. Lakin şu musubeti gün yüzüne çıkarsın da, Kazma'nın da... Küreğin de şekli şemali umrunda değildi. Toprak sertti. 170 yaşında bir adama göre fazla sertti. Ama yine de hiç santim santim aşağı iniyordu. Bir süre sonra kazmak değil toprağı atmak zorlaşır oldu. Yaşlı adam iki kez mola verdi. İlki bir sarımlık cigara tellendirmek ve kuruyan boğazını ıslatmak içindi. Çukur'dan ikinci kez çıktığında ev civarından gelen iyi saatte olsunlar korosunun müziğini tüm coşuksuyla duymuş ve doğru yeri kazdığına iyice emin olmuştu. Çukur derinleştikçe dereddütü de tepreşmiş, kendini dolandırıcı haritasına para yatırıp, beyhude toprağa kazan aptal tefhine avcıları gibi hissetmeye başlamıştı. Çukura üçüncü kezin işinden iki cigara içimi kadar sonra işin nihayete yaklaştığını sezinledi. Bireyinin tersiyle yüzündeki terini sildiğinde burnundan bulaşan kan ve kulaklarının an be an artan uğuldamasını başka şey yormak mümkün değildi. Omurgası, ensesinden kuyruk sokumuna kadar ürpermekteydi. Aklı umursamasa da bedeni bu meydan okumanın yanlış olduğunu aykırıyordu. Fakat bu işin artık dönüşü yoktu. Ya bu musibet ya da o. İkisinden biri diğerini defedecekti. Üçüncü kez yukarı çıkmadan epey bir uğraştı yaşlı adam. Çünkü çıkarsa geri inmeyeceğini, belki de inemeyeceğini seziyordu. Uğuldayan kulakları, ince ince kanayıp teriyle karışarak toprağa kanı damlayan burnu, iradesinin tersine komutlar aykıran omurgası yetmiyormuş gibi, bir de göz kürelerin ardında bir şeyler titreşip şişmeye, Görüşünü incecik, kızıl pembe bir perdeyle bulandırmaya başlamıştı. Ben onu yerden sökmeden bu merek beni öldürecek, diye düşünerek kazmayı son kez savurmuşken, ambar iki metalin çarpışmasıyla çınladı. Pirinç kazma, benden buraya kadar, demiş, metal kısmı kırılıp ikiye ayrılmıştı. Yaşlı adam onu yukarıya, Dik durduğunda artık çenesi hizasına gelen ambar zemini attı. Kürekle kazmanın çınlayıp sektiği kısmı etrafını temizlemeye başladı. Ne Temizledikçe rengine ne gri, ne mavi, cehberine ne kurşun, ne gümüş diyebileceği, toprağın dişlerinden ancak parlaklığını yitirecek kadar nasibini almış, kolları ve bacakları insan ölçülerine kıyasla fazla uzun olsa da, Savaş görmüş eskilerin zırh dediği demir kuşama benzer bir kütle çıktı meydana. İhtiyar ne hikmetse tıpkı bir mezar gibi. ince uzun dört köşe kazmıştı çukuru. Yönünü de tutturmuştu üstelik. Zırhın ayakları çukurun bir ucunda, omuzları diğer ucundaydı. Anlaşılan boyunu tutturamamıştı. Varsa eğer kafası çukurun öte ucunun kazılmamış kısmında kalmıştı. Yaşlı adam küreğin ucuyla toprağın o kısmına dikine sıyırarak yüz kısmı gulyabaniye andıran bir maske gibi duran kafayı da ortaya çıkardı. Başından beri var olan bir canavarın mezarını kazıyor olma hissi. Metal yüz ortaya çıkınca iyice güçlendi. Ellerini göğüs plakasının üzerine koymuş, secde eder gibi, korkuyla karışık, şu içinde totemin yüzünü incelerken avuçlarında bir titreşim hissetti inceden. Canavarın göğsünden geliyor ve anbean an güçleniyordu. Yaşlı adamın gözlerindeki kızıl perde titreşimin artışıyla orantılı olarak koyulaşmaya başladı. Öğürdü, bayılacak gibi oldu. Kulaklarındaki ultu dayanılmaz bir hal almıştı. Bir an önce bu çukuldan çıkmazsa canavar onu öldürecekti. Birkaç kez mecasizce tırmanmayı denedi. Her seferinde geri yuvarlandı. Bilincini yitirmeden önce gördüğü son şey totemin yarı gömülü olduğu topraktan kendini kurtaran koluydu. Üstünden çekip atmak istercesine dirgen gibi açılmış parmakları yaşlı adam başını kavramak üzere yönelmişti. Derken asırlardır solunu tutmuş bir ejderhanın nefesini salı vermesi gibi bir ses duyuldu. Ve yaşlı adam kendinden geçti. Arsızca vızıldayan ve çenesine bulaşmış kusmuna konan koca bir sinek uyandırdı onu. Ne vakit kusmuştu bilemedi. Şimdi iyiydi. Göz küreleri hareket ettirdikçe hafifçe ağrıyordu o kadar. Totem gitmiş. Onun kütlesinin eksikliğiyle mezar daha da derinleşmişti. Yüzyıllardır ambara ilk kez bir sineğin girişi her şeyin bittiğinin habercisiydi. Günün ne zaman ışıdığını bilmeyen yaşlı adam usulca sürünerek çıktı totemin mezarından, ambardan. Kuşlar, böcekler dışarısı hiç olmadığı kadar cıvıl cıvıldı. Hayat evinin bulunduğu açıklığa geri gelmişti. Totemin ambarı terk edişi yazın son demlerinde olmuş bir hadiseydi. Sonrasında yaşlı adam, güzün başlangıcına dek sakince, huzur içinde yaşamaya devam etti. Birkaç basit mesele. Totemin mezardan çıkışının üçüncü günün gece yarısında kendi bildiğini okuyan yıldızın bir kez daha geri gelip, tepenin ardına konup gece vakti hayvanları ürküterek ortalığı son bir kez birbirine katması. Artık o garip özelliğini yitirmiş ambarı farelerin basıp epeyce yüklü müttak kışlık zahiriyi talan etmesi dışında, Hayat olması gerektiği gibi seyretmeye devam etti. Sonra bir gün, yaşlı adam kışlık odun biçerken avucunun içini fena halde kesti. Üstünde fazla düşünmeden kesiyi basitçe sararak işine devam etti. Berdesi sabah uyandığında eli zonkluyordu ve çok kötü şişmişti. Yaşlı adam eskiden olduğu gibi ambarın sağlıktıcı etkisinden nasıplenememiş, Çirkin yaraya esefle baktı. Hangi ot böyle bir illeteyi gelir, derdine derman için nerelerden ne toplanıp kaynatılır bilmezdi. Sıcak su, temiz bezlerle yarayı tekrar güzelce silip sardı. Ertesi sabah da iyileşme belirtisi göstermezse kasabaya inmek niyetiyle gönlünde kendi şey geçirdi. Ertesi sabah yaran iyileşmesi şöyle dursun. Ateşte çıkmıştı yaşlı adam. Kolundaki damarlar görünüyordu. Kızarıklık dirseğine kadar yayılmıştı. Bir şeyler yemeliydi. Gücünü toplaması için bu gerekliydi ama bir lokmayı bile boğazından geçiremedi. Onun yerine birkaç yudum su içebildi. Atını eğerlemek maksadıyla ağıra kadar güç bela gitti. Ne niyet, ne kısmet hesabı? Hayvanı yemleyip yatağına dönecek mecali anca buldu. Uyumayı istedi. Güzelce dinlenmeliydi. Yaşamında uyumayı hiç bu denli çok istememişti. Kasabaya ertesi gün inerdi. Lakin ertesi günün sabahında atını bile yemleyemedi. Avucumdaki kesikten kaynaklanan zehir içine akıyordu artık. Bütün vücudu alevler içindeydi. Bu ateş sonunda kalbini ve kendisini öldürecekti. Akşam olana kadar sayıklamalar ve yüksürüklerle bölünen rahatsız bir uykun içinde debelendi yaşlı adam. Akşam serinliğinde yatağından ağırın kapısına kadar uzanan uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktı. Emektar hatırını açlıktan ölmesine göz yummazdı. kapısını açıp hayvanı dışarı çıkardı. Zaten o da ömrünün son demlerindeydi. Kışa kadar bir şekilde sağ kalırsa ormandaki yırtıcılarla şansını bir denerdi. Belki bir yulunlu bulup köye kadar gidebilir, kendine geçinecek bir kapı edinebilirdi. Ne de olsa yanık bir hayvandı. Kim bilir? Yıldızlar ışımaya başladığında evinin kapısına güç bela ulaşabildi. Sarsak hareketlerle tutuna tutuna eşeğe oturdu. Yolun sonuna geldiğini anlamıştı artık. Yine de içeri girmek, rahat yatağına uzanmak istemiyordu. Ölecekse burada, yıldızları seyrederken ölecekti. Hem serin akşam rüzgarı alev alev yanan bedenine iyi geliyordu. Susuzluktan ciğerleri kavrulmuştu ama kuyudan su çekebilecek kadar güçü yoktu. Yutkunmak, cam parçalarını boğazından geçirmeye çalışıyormuş gibi acı veriyordu. Gecenin mavisi uzaktaki dağların ardında batan güneşin kızılığını kapatana kadar direndi yaşlı adam. Başı kapı pervazına dayalı, bir süre oturduğu yerde uykuya kaldı. Başını pervazdan ayırmadı bir de. Ne olduğunu, neden eşikte oturduğunu anlayana kadar bir süre boş boş karanlığa baktı. Sonra gözlerini tekrar kapayıp serin gece havasını son bir kez ciğerlerine çekti. O nefesi verdiğinde yaşlı adamın yorgun kalbi durmuş, uzun yaşamı son bulmuştu.